Ben Bergen ve ee, ben Deniz. Bugün konumuz ee, Aslı Hanım Aslı Yıkıcı ile beraberiz. Ee, kendisi Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı TEGEV'in e, Yurttaşız Katılımcıyız projesinin e, proje sorumlusu. Proje sorumlusu. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza. Ee, söz Küçük'ün programı olarak sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz öncelikle Teşekkür ee, çok ediyoruz Çok şahane bir projeniz var fakat projeden önce, önce bir sizi tanıyalım Sonra TEGEV ve TEGEV'in diğer yapmış olduğu çalışmalardan bahsedelim Sonra birazcık proje üzerine konuşalım diyoruz Tamamdır, ee, ismim Aslı, yaklaşık 3 yıldır Eğitim Gönülleri Vakfı'nda çalışıyorum ee, Çok kısaca Eğitim Gönülleri Vakfı'ndan bahsedeyim ee, Eğitim Gönülleri Vakfı yaklaşık 16 yıldır Çocukların hem hayat becerileri kazanmalarına hem de daha mutlu bir çocukluk geçirmelerine katkı sağlamaya çalışıyor. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 37 farklı ilde 87 etkinlik noktasında faaliyet gösteriyoruz. Bir buçuk milyon aşkın çocukla faaliyetlerimizi yürütüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz. Ve bunların tamamını da gönüllerimizin desteğiyle yapıyoruz. Hı hı. Eğitim Gönülleri Vakfı ile ilgili sizin sormak istedikleriniz varsa onları yanıtlayabilirim. Öncelikle bir dergilerinizi ben okudum önceden yayınlanmış dergilerinizi internette <gülüyor> ve öğrenci çıktıları vardı. Örneğin tek evden tek evde ders alan öğrenciler şu becerilere kazanmış oluyor. Bunlardan biraz dinleyicilerimize bahsedebiliriz. İşte dersleri iyiydi. Yani ne bileyim daha sorumluluk bilinçleri gelişmiş kendilerine daha güvenen bunlardan bahsedebilirsiniz tegevlerler tabi tegevde biz eğitim farklı alanlardaki eğitim programlarını uyguluyoruz toplamda 16 tane 16 haftalık eğitim programımız var. Bunları da belirli alt başlıklar altına topluyoruz. Peki bütün projeleriniz 16 hafta mı? Böyle araya girdim ama. Yok yok hiç önemli değil. Hepsi 16 hafta değil. Daha kısa Hı -hı. süreli etkinliklerimiz de var. İkişer haftalık kısa süreli etkinliklerimiz var ya da altı şer haftalık daha sonradan gelen yani bizim etkinlik dönemimizin sonrasında gelen çocukları da dahil edebilmemiz için 6 haftalık programlarımız var. Ama asıl e, tegevde çocuklara aktarmak istediğimiz o temel kazanımları ve temel becerileri 16 haftalık programlarla sağlayabildiğimizi gördük. Çünkü daha önce tegevde 8 haftalıkta dönemler ama 8 haftaların işte çocukların gelmeleri, tegeve alışmaları, tanımaları ve işte birkaç haftada devamsızlık yaptıklarını çeşitli sebeplerle düşünürsek çok yetersiz kalıyordu. O yüzden 16 haftanın biraz daha e, onlara fırsat sağladığını düşündük. Bunlar da bu asıl hani asıl dediğim 16 haftalık eğitim programlarında belirli başlıklar altında topluyoruz. işte toplumsal değer, değerler bir tanesi. Başka sanat değil iletişim var. Bunların altında topluyoruz ve çocuklar bunlara dahil oluyorlar. Sanırım bu dergide okudum dediğinizde TGEV'de bir Çocuk etki analizi çalışması yapıldı ve burada görüldü ki tegeve gelen çocukların daha mutlu oldukları, kendine daha çok güvendikleri, özgüvenlerinin biraz daha arttıkları, iletişim beceriklerinin güçlendikleri gibi farklı alanlarda çocuklara katkı sağladığını gördük. Eğitim programlarımız da farklı alanlarda buna destek veriyor diyebiliriz. İşte örneğin drama atölyesinde çocuklar hem yaratıcılıklarını biraz daha arttırabiliyorlar, özgüven sahibi oluyorlar, topluluk önünde daha rahat konuşabiliyorlar, kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar ve benzeri. Peki etkinliklere katılan çocukların yaş grubu aralığı nedir? Evet onu söylememiştik Hı -hı. 7 ile 16 yaş grubu arasındaki bütün çocuklarımız katılıyor yani birinci sınıftan ikinci kademenin sonuna kadar bütün çocuklarımız dileyen gönüllü olan çocuklar katılıyor e, Yapmış olduğunuz çalışmalara baktığımız zaman Hı -hı. belirli okullarla gelen çocuklardan bir okul bünyesinde gelen çocuklar var çoğunlukla çalışmalara. Onun dışında bireysel olarak da çocuklar katılımda bulunabiliyor mu projelere? Tabii çocuklar ya okullarla yapılan anlaşmalar sonucu okullardan geliyorlar. Bunlar özel devlet okulu özel bir seçimimiz yok. Dileyen herkes geliyor ama aynı zamanda hafta sonları çocuklar bireysel olarak ailelerinin yardımıyla geliyorlar. Ve etkinliklere katılıyorlar. Yani özellikle bir okulla bağlantısı e, okuldan gelmesine gerek yok. Peki ben TGV ile ilgili şunu sormak istiyorum. Hani mesela bir okul bir okulun öğrencileri getirip TGV'de eğitim almalarını sağlıyor demiştiniz. Hı. Peki bu nasıl e, çalışıyor yani? Öğrenciler hafta sonları boyunca mı TGV'nin etkinliklerine katılıyor yoksa okul zamanlarını belli bir zaman ayırıp tegeve geliyorlar mı? Okul zamanlarında da gelebiliyorlar. 2005 yılında tegevle Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalanıyor. Sosyal Etkinlikleri Destek Projesi protokolü adı altında. Bu kapsamda da tegevin okullarla çalışmaları kolaylaşıyor. Yani okullar hafta içi öğretmenlerinin ve okul müdürünün desteğiyle bizim etkinlik noktalarına gelebiliyorlar. Ya da biz okullara gidebiliyoruz. Bazı eğitim programlarımız okulda da uygulanıyor. Ama aynı zamanda çocuklar hafta sonu ya da hafta içi ailelerinin... Dediğim gibi az önce de yardımıyla gelebiliyor yani özellikle e, sadece hafta iç ya da sadece hafta sonu ço hani çocuklar gelebilir gibi bir durum yok hafta içi hafta sonu çocuklar istedikleri zamanlarına müsait oldukları her zaman gelerek istedikleri programa dahil olabiliyorlar. İsterseniz biraz esas konumuz olan yurttaşız katılımcıyız etkinliğine dönelim. Ben onu da merak ediyorum. Dinleyicilerimiz de eminim merak ediyordur. Bu etkinlik hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yani esas bu etkinlikte amaçlanan 16 haftalık bir programdı. Bu 16 haftalık program boyunca öğrenciler ne, ne tür atölyelere tabi tutuluyor? Bir de ben şey merak ediyorum. E, yurttaşız katılımcıyız projesi aslında nereden ortaya çıktı? Yani nasıl bir eksiklikten? doğdu bu fikir. Sonuç olarak bir projenin ortaya çıkması için sanırım bir göze çarpan bir eksiklik, bir aksama i̇htiyaç. olması, ihtiyaç hı hı. olması gerekiyor. Hani birazcık da öncesinden bahsedersek. Tamam. Ee, aslında bu TEGEV'in ilk yurttaşlıkla ilgili projesi değil. Daha önce 2002 yılında başka bir proje varmış. İnsanın bireyim yurttaşım adı altında. Umut Vakfı'nın hazırladığı yurttaş olmak için kitaplarının kullanıldığı bir programmış. Ee, o program sadece ikinci kademe çocuklarına yönelikmiş ve 2002'den 2009 yılına gelindiği zaman biraz tabii kavramlarda ve uygu, hani çalışmalarda farklılaşmalar olmuştu. İşte küreselleşen dünyada daha farklı temalar ön plana çıkıyor ama bizim daha önce uygulanan etkinliğimiz biraz daha geçmişe ait kalmış diyeyim. Orada yeniden ve özellikle dediğim gibi ikinci kademe sadece ikinci kademe çocuklarına yönelik olduğu için bir htiyaç doğmuş Az önce de söylediğin gibi tekevvde daha geniş kitlelere hitap edebilen yani sadece ikinci kademeyi değil birinci kademe öğrencilerini de dahil edebilecek yeni bir proje ihtiyaç duyulmuş bu kapsamda da ilk önce İstanbul'da başta olmak üzere bu alanda çalışan birçok sivil toplum kuruluşuna bir çağrı gönderiliyor. Yani tegev olarak biz yeni bir yurttaşlık programı hazırlamak istiyoruz. Hangi kavramları seçebiliriz, nasıl bir ortaklık kurabiliriz diye yuvarlak masa toplantıları yapılıyor. İşte eğitim reformu girişimi, çocuk çalışmaları birimi, e, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü'nün de içinde olduğu ve Gülkaynak Yurttaşlık Enstitüsü'nün başında olduğu bir e, çalışma grubu kuruluyor. Zaten insanı bireyim yurttaşım programının danışmanlığını da Profesör Doktor İpek Gürkaynak yapıyor Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü'nden yani İpek hocanın da önderliğinde bu ekip toplanıyor çeşitli kavramlar ön plana çıkıyor daha sonrasında da hangi kavramları tegevde çocuklara aktarmalıyız bunlar belirlendikten sonra da bir danışman ekibi kuruluyor. Bu işte dediğim gibi Profesör Doktor İpek Gürkaynak, yine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Kenan Çayır, Meltem Ceylan Ali Beyoğlu, şu an Maltepe Üniversitesi'nden Melike Türkan Bağlı ve Esin say'ın içinde olduğu bir grupla bu seçilen kavramlar detaylandırılmaya başlıyor. Hangi kavramlar seçildi derseniz biraz birey-toplum ilişkisi, çocuk hakları, engelli hakları, ayrımcılık, kalıp yargı, ön yargı, toplumsal cinsiyet, medya okuryazarlığı, iletişim, uzlaşma, bir de katılım var. ...bunlarla ilgili ikişer saatlik etkinlikler kurgulanıyor. Ve bu ikişer saatlik etkinlikler 12 hafta boyunca sürüyor aslında. Her hafta çocuklar farklı bir tema üzerinden çalışmalarını yürütüyorlar. Son kalan 4-5 haftada TEGEV'in diğer bu 16 haftalık programlarında olduğu gibi... ...bir proje geliştirilme, geliştirilmesi üzerine. Peki bu arada şunu sormak istiyorum. Hı -hı. Sadece proje İstanbul'da mı devam ediyor yoksa ülkenin birçok şehrinde... ...birçok kentinde yapılan bir çalışma mı ve... E Projeye dahil olmasını istediğiniz okullar ya da sizinle irtibata geçen okullar ne tür yerlerden geliyor? Hani işte birazcık daha dezavantajlı yerlerden mi yoksa birazcık daha işte e, elit diye tabir edilen kalburüstü yerlerden mi? Şöyle program Türkiye'deki bütün etkinlik noktalarımızda. E, uygulanıyor ateş böcekleri hı hı. harç ateş böceklerimizde biraz daha kısa süreli olan e, modeller uygulanıyor yani zamanımız kısa olduğu için ben böyle tegevin bütün etkinlik noktası türlerini aktarmadım ama eğitim parkları ve öğrenim birimlerimizde bu program uygulanıyor 16 haftalık ateş böceklerinde daha kısa süreli olan yani bir saat 2 saat ve sadece çocuk hakları üzerine olan modülünün bir uyarlaması uygulanıyor ve özellikle tercih ettiğimiz bir okul ya da gelmesini istediğimiz bir okul yok az önce de dediğim gibi tegevin işbirliği Tegevi ile birlikte çalışmayı kabul eden ve isteyen bütün okullar ve öğretmenlerle çalışıyoruz ama çok doğru bir şey Tegevi bütün etkinlik noktaları dezavantajlı bölgelerde o yüzden çoğunlukla da dezavantajlı bölgelerdeki Hı -hı. çocuklarla birlikte çalışmaları yürütüyoruz diyebiliriz. Seçen e, öğretmenlerin bir kısmı çocukların sosyal bilgilerle biraz e, nasıl diyeyim eşleştiriyorlar bu programı sosyal bilgiler alanında çocukların güçlenmelerini isteyen ya da eğer öğretmen de biraz ilgiliyse işte çocuk hakları ya da yurttaşlık az önce saydığım temalarla ilgili çalışmalar yapmasını destekleyen bütün öğretmenler katılmak istiyor öyle geliyorlar. Peki biraz çocuk haklarına da dönmek istiyorum ben e, ufak Birazcık e, atölyelerden bahsedebilir misin? Atölyelerin içeri, içeriklerinden yani çocuk hakları ile ilgili bilgiler verilmeye çalışıyor çocuklar Ve çocukların bunlarla ilgili atölyeler yapılması amaçlanıyor. Peki bu atölyeler nasıl yapılıyor? Bir de atölyeler yaş grubuna göre değişiyor ama hani bu da benim aklımı karıştıran bir şey. Sonuç olarak ikinci sınıfta sekizinci sınıf arasında hani hem ilkokuldan hem de ortaokuldan birinci kademeden de çocukların olduğu bir şey. Ee, yaş aralıkları çocukların bakış açısı ve hani birazcık da şey merak ediyorum. Sekizinci sınıf çocuğuna çocuk hakları nasıl anlatılıyor? İkinci sınıf çocuğuna nasıl anlatılıyor? Şöyle, tek bir kitabımız var aslında. Bu kitabın içinde de birçok farklı etkinlik yer alıyor. Şeyi de söyleyeyim öncelikle, kitabın bir kısmı özgün yani danışmanlar tarafından hazırlandı ama bir kısmı da var olan kaynakların değerlendirilmesi ve uyarlanmasıyla oldu. Yani az önce bahsettiğim Umut Vakfı'nın yurttaşı olmak içinden, işte çocuk çalışmaları birimi tarafından çevrilen pusulacık ee, düşünüyorum Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın farklı kitaplarından ya da yine aklıma gelen Barış Eğitimi Jennifer Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Barış Merkezi diye geçiyor galiba. Orada hazırladığı e, yayınlardan hep alınma bu kitabın içinde bulunuyor. Hepsi derleniyor. Özgün içeriklerle birlikte kullanılıyor. Tek bir kitabımız var ve bu kitap öncelikli olarak dört ve beşinci Yaş grubuna yönelik hazırlandı. 2 ve 3'ler ile 6 ve 8'ler için uyarlamalar, çeşitlendirmeler yapılıyor. Hı. Yani aralarda farklı etkinlikler oluyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını e, biraz daha e, işte ikinci kademe çocuklarıyla çalışırken uygulanan etkinlikler daha farklıyken ikinci ve üçüncü sınıflarla uygularken daha fazla görseli. ...tercih ediyoruz ya da ona yönlendiriyoruz. Aynı şey çocuk hakları için de geçerli. Çocuk haklarında... ...daha küçük yaş sınıflarıyla... ...yaş gruplarıyla biraz daha eğlenceli... ...onların da ilgisini çekebilecek... ...oyunlarla yapılırken... ...büyük yaş gruplarında... ...onların da konuşmaya, tartışmaya... ...büyük grup çalışmaları yapmayı... ...teşvik edici etkinlikler var. Belki birkaç tane örnek verirsem... ...biraz daha hı hı. hani netleşecektir. Hangisini örnek vereyim? Mesela toplumsal cinsiyet haftasında çocuklar ilk önce bir neler bildiklerini ortaya koymak üzere bu ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum ve ne öğrendim olan çalışmayı yapıyorlar. Ve hem ne bildiklerini toplumsal cinsiyetle ilgili ne öğrenmek istediklerini ve bunun sonucunda ne öğrendiklerini test edecekleri bir çalışma. Böyle başlayarak önce bir beklenti oluşturuyoruz aslında yani bu etkinlikle ilgili olarak. Hı hı. neler biliyorlarmış sonrasında e... çok şaşırtıcı gelen bir geli bildirim var mı hani toplumsal cinsiyet nedir ya da toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir Derin Hı -hı. zaman böyle. Çocukların aslında tabii yaş gruplarına göre beklentileri Hı -hı. değişiyor. Ben de sizlerle belki paylaşabilirim diye birkaç tane geri bildirim getirmiştim. Bu geri bildirimler aslında etkinliklerin sonunda, 16 haftanın sonunda çocuklara sorduğumuz. Yani bu etkinlik senin için ne ifade etti, ne öğrendin, keyifli miydi gibi çok daha basit e, sorular üzerinden alınıyor. Mesela bir tanesi e, şöyle yazmış size şu ana kadar şu taşı katılımcıyız etkinliği de gördüklerimin bana çok faydası oldu. Örneğin toplumsal cinsiyet ayrımcılığı. Ben önceden erkek rengi diye mavi kalem almazdım. Şimdi ise her rengi kullanıyorum. Bu etkinliği görmemiş bilmemiş olsaydım yazıyı yazarken bile kırmızıyla yazardım <gülüyor> diyor. Bu biraz daha küçük yaş gruplarından gelen bir geri bildirim. Ee, engelli haklarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda... Aslında çocukların farkındalıklarının arttığını görüyoruz yani kendi yaşamlarıyla bağlantı kurarak öğrendiklerini hayatlarına taşıyorlar ve gözlemlerini e, aktarmışlar. O da şöyle demiş e, Eskişehir Eğitim Parkı'ndan bu e, çocuğumuzda e, ön yargı kalıp yargı toplumsal ve biyolojik cinsiyet daha önce duymadığım bilmediğim şeylerde Artık bunların ne demek olduğunu biliyorum. Yolda geçen biri çevirip bunlarla ilgili bir soru sorusu örnek verebilirim rahatça. Çocuk haklarını da bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Özellikle engelli arkadaşlarımızın haklarını öğrendik. Bizim okulda engelli arkadaşlarımıza uygun basamakların yanında yokuş olduğu okula gittiğim gibi dikkatimi çekti. Onun dışında gittiğimiz bir müzede engelli arkadaşım olsa müzeye giremezdi. Çünkü onun için bir şey yapılmamıştı demiş. Yani aslında orada öğrendiklerini güncel hayatta da değerlendirebilme, eksikleri tespit edebilme e, gibi. Aslında sanırım projenin en güzel yeri de bu. Evet. evet güncel hayatta bir eksiklik var ve projeye katılan bir çocuk sonucunda bunun farkındalığına erişebiliyor. Aynen öyle. Hatta en son haftada hani katılımla ilgili kavramları ona vererek çocukların e, hani eğer mümkünse karşılaştıkları bir sorunun çözümünde rol alabileceklerini de gösteriyoruz. Yani orada bir sorun varsa o da ona dahil olabilir ve bunu çözebilir. E, ya da bir öneride bulunabilir. Örneğin kendi sınıfları üçüncü kattaysa ve sınıflarında engelli bir arkadaşları varsa belki müdürle konuşup e, sınıfın yerinin değiştirilmesi için e, bir dilekçe yazabilirler, rica edebilirler vesaire gibi. Yani böyle çözümlerin kendilerinin de dahil olarak çözüm bulabileceğini Hı. göremiş olabilirler. Peki biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Belki dinleyicilerimiz size eğitim konusuna yardım etmek istiyordur. TGV TG ne tür eğitimciler alıyor yani? Belki bunu da söylemek istersiniz diye sordum. Tabii. Bütün eğitim programlarımız gönüllerin desteğiyle Hı. yürüyor. 18 yaşına Geçmiş herkes her isteyen gönüllü olabilir bunun için tegev.org web sayfamızdan girerek gönüllümüz olun yerini tıklayarak ilgili formu doldurup başvurusunu yapabilir istediği etkinlik noktasında seçebilir farklı özellikle programlarımız var o yüzden herkes kendi istediği kendi nasıl diyeyim ilgi alanını çeken bir alan bulabilir. Yurttaşız Katılımcıyız etkinliği için de aynen öyle. İsteyen herkes gönüllü olabilir bu alana ilgisi olan ama e, özellikle sosyal bilgiler alanında çalışmalar yapan, sosyal bilgiler öğretmenleri mesela bizim gönüllerimizin büyük bir kısmı da aslında eğitim fakültesi mezunu ya da e, eğitim fakültesi öğrencisi. Ama yani sadece bunlar değil tabii ki de toplumsal konulara ilgi duyan ve bu alanlarda çalışmak isteyen herkes gönüllü olabilir. Peki Yurttaşız Katılımcıyız projesi devam ediyor mu? Sonuç olarak okullar yaz tatiline girdi. Ee, öğrencilerle irtibata geçebiliyor musunuz? Ya da şey hani 16 hafta bitti mi? Sonlandı mı? Bahsettiğiniz gibi çocuklar projeler çıkartmaya başladılar mı? Ya da önümüzdeki okul döneminde devam edecek Deçekten. mi? Tegev'de etkinlik dönemleri Şöyle oluyor. Bir tanesi Eylül-Ekim aylarında yani normalde okulların açılmasından bir hafta sonra başlıyor. Hı hı. Ve Ocak sonuna kadar devam ediyor. O birinci etkinlik dönemimiz. Sonbahar etkinlik dönemi diyoruz biz ona. Sonrasında bir ara dönemimiz var. Orada daha kısa süreli çalışmalar yapabiliyor. Ardından da Şubat ayı civarında başlayan İkinci ilkbahar dönemimiz de Haziran sonunda sonlanıyor. 16 haftalık eğitim programlarımız bu uzun dönemlerde çoğunlukla uygulanıyor. Bir de yaz dönemi etkinliklerimiz var. Yaz dönemleri çok daha kısa haftalar yani 3'er haftalık iki periyot halinde Haziran ve Temmuz ayları arasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada da hem yaz etkinliklerimiz hem de daha kısa süreli az önce bahsettiğim ikişer saatlik etkinlikler yapılıyor. Ondan sonra yani Temmuz'un 3. haftasından yaklaşık Eylül'ün 3. haftasına kadar biraz bizim çalışmalarımızı yürüttüğümüz... İşte malzeme hazırlıklarını yaptığımız etkinlik hı hı. noktalarının tadilatını tamamladığı ve işte yıllık tatillerimizin yapıldığı dönem oluyor etkinlik noktası sorumlusu arkadaşlarımız için de. Yani şu anda aktif olarak da gevde eğitim faaliyetlerimiz devam etmiyor. Eylül sonu gibi çocuklar çalışmaya başlayacak ama onun öncesinde işte bizim gönüller arama bulma çalışmalarımız ya da gönüllerle yaptığımız diğer çalışmalar devam edecek. O zaman sizlere teşekkür ederiz kendi tatil vaktinizde böyle programımıza katıldınız. Yani TGEV'in de tatil için de teşekkürler zaten az vaktimiz kaldı yaklaşık 5 dakikamız kaldı son olarak TGE ile ilgili ve bu etkinlikle ilgili söylemek istediğiniz ve öğrencilerimiz belki dinliyordur belki katılmak isteyenler dinliyordur bunlara söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? şöyle diyebilirim yurttaş katılımcıyız etkinliği çok keyifli bir etkinlik aslında çocukların gerçekten güncel hayatlarında kullanabilecekleri hem arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken onların faydalanabilecekleri işte az önce bahsettiğimiz kalıp yargılar, ayrımcılık, önyargı gibi kavramlar başta olmak üzere birçok şey öğrenebilecekleri güzel böyle keyifli bir etkinlik. Hı hı. Kendileri isterlerse bireysel olarak katılabilirler, dilerlerse dönem başlarında öğretmenlerine TGEV'deki bu projeden bahsederek onlardan en yakın TGEV etkinlik noktasına iletişime geçerek planlamalarını nasıl yapabileceklerini sormalarını önerebilirim, tavsiye edebilirim. Ama bunun dışında TGEB'de birçok etkinlik de var. Eğer bu hoşlarına gitmediyse işte güzel sanatlardan, dramaya, kariyer bilincine yönelik bir etkinlikten sağlık etkinliğine kadar birçok etkinlik var. İstediklerine katılabilirler. Şey de oluyordur sanırım... Ee... Etkinliğe katılan bir çocuk, etkinlikten hoşlandıktan sonra yakın arkadaşına gidip hadi gel sen de birlikte gidelim dediği de oluyordur diye düşünüyorum. Çok, hem de çok fazla oluyor, Hı -hı. yani. akrabalarda da oluyor, kendi başlıyor Hı -hı. kardeşini getiriyor ya da komşusunu getiriyor. Hazır apartmandan biri gelirken e, onun annesi ya da babası e, komşunun da çocuğunu da Hı -hı. alıyor, onu da getiriyor. Biraz böyle oluyor, aslında gönüllerde de böyle oluyor. Yani Hı -hı. bir gönüllü başlıyor, çok keyif alıyor çocuklarla birlikte çalışmalar yapmaktan ve diğer... ...gönüllerle birlikte geçirdiği vakitten... ...arkadaşına söylüyor... ...sen de gelsene çok güzel diyor... ...o da geliyor... ...böyle... ...domino taşı gibi... ...herkes geliyor... Peki... Ee, Pardon. Özür dilerim tamam. Beren sen devam et. Peki ne kadar kalabalık oluyor? Hani Söylediğiniz ya öğrenciler bir çağırabiliyorlar falan herhalde çok kalabalık olmuyordu. Sınıf mevcudu kaç oluyor mesela bir etkinlikte? 16 ile 20 arasında aslında Hı -hı. bir etkinliğimizin katılımcı sayısı yani çocukların katılımı. Ama etkinlik noktasının kapasitesine göre değişiyor. Eğitim parklarımız çok daha büyük. Yani orada yaklaşık yılda 3000 çocukla faaliyet gösterebiliyoruz. Yani 3000 çocuğun dahil olabileceği kadar çok fazla etkinlik odası var. Ama çok küçük birimlerimiz de var. Yani yılda sadece 300-400 çocukla faaliyet gösterebilen bir ya da iki etkinlikli odasıyla. Peki bir projeye katılan çocuk sayısı hani bir saat dilim içinde 16 ile 20 arasında evet. değişiyorsa devlet okullarındaki bir sınıf katılmak istediğinde Yani ben devlet okullarındaki bir sınıfın 16 ya da 20 kişi olduğunu hiç görmedim. Çoğunlukla yani 35 kişiyle 50 kişi arasında değişen bir rakama sahip devlet okulları. Onu da şöyle yapıyoruz. Genelde bir sınıf geldiği zaman hı hı. okuldan etkinlik noktası sorumluluğumuz o sınıfı ikiye bölüyor. iki grup e, hı hı. çocuk oluyor. Hı hı. Gruplardan bir tanesi yurttaşlı katılımcı etkinliğine girerken birinci dönemde. Diğer grup e, kariyer yolculuğuma başlıyorum etkinliğine giriyorlar. Bir sonraki dönem çocuklar yer değiştiriyorlar. Yer değiştiriyorlar. Böylelikle bir yıl içerisinde her iki çocuk da her iki çocuk grubu da farklı iki etkinliğimizi almış oluyor. Hı hı. E, peki belki bir şarkı dinleriz son olarak. Fakat öncesinde e, TGEV ile iletişim kurmak isteyenler internet sitesi, telefon numarası belki onları da verirsek. Tabii e, www.tgv.org web sayfasından Eğitim Gönülleri Vakfı ile ilgili olarak her şeye ulaşabilirler. Oradan hem etkinlik noktalarımızın e, telefon numaralarına hem de ilgili departmanlara ulaşarak almak istedikleri bilgileri alabilirler. Ee, pekala o zaman Feryal bizim için seçtiği bir şarkı varsa kısaca bir onu dinleyelim. Ardından hoşça kal demek için burada oluruz. Till the verses are done Keeping it on till the days stay strong Rolling till the night time blazes on All along I keep singing my song I say this phase is always Sometimes I get so crazy, But just know that I always stay Cause you're my light through the haze It's time for a champion Soothe the soul of the land when the heart from the sea and sand Till the sun comes up again I'm covered to the soul of the land Men are all from the sea and the sun, till the sun comes up again It's for the sky, keep your eye on the blinds Forever in my mind, be my goal attacked and he don't It's time for a champion to the soul of the land Then the heart from the sea and sand Till the sun comes up again Time for a champion to the soul Evet dinleyicilerimiz tekrar sizinleyiz ve programı kapat kapatıyoruz. Programla öncelikle konumuza dönelim. Tekrar son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bizi davet hı hı. ettiğiniz için ve programla ilgili bilgilendirmeyi yapmamızı sağladığınız için. Çok sağ olun. Asıl biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sevgili Söz Küçüğün dinleyenleri biz önümüzdeki hafta başka bir konuyla, başka bir konukla tekrardan karşınızda olacağız. Ama öncesinde uzun bir zamandır atladığımız bir şey var. Evet, bizimle ilgili eleştirilerinizi, yorumlarınızı bildirmek isterseniz sözküçüğünradio.com adresine maillerinizi atabilirsiniz. Bütün eleştirilerinizi bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aslanım geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı